Son olarak aslında bu gecenin en çok sorulan sorusu onun için en sona aldım. Çok kişi bu konuyu sormuş aslında. Bugün duymak istedikleri belki de tek şey bu. O da Suriye'de yaşananların fotoğraflarla kamuoyunda paylaşılması neticesinde işte vicdanlardaki bu duyguların nasıl hafifletilmesi ve Müslümanlar üzerine ne gibi görevler düştüğüne dair sorular.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 Allah'ın ayetini kendine şey yaparsa ki Allah buna ayveç diyor. Dini kendine uydurmak. Bu en büyük sapıklık dediği Cenab-ı Hakk'ın bu şeyde İbrahim Suresinin 3. ayetinde ''Ulaike fî dalâlin baîd'' diyor. Bunlar derin bir sapıklık içerisindedir dedikleri bu. Peki sadece o değil ki öbürü diyor. Yani Müslümanlar önce Müslüman olmak zorundadırlar. Şimdi dünkü o şeyleri gördük güzel. Ben da düşündüm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 Vazgeç bu işten. Sen ona çözüm götürmek zorundasın, ondan nasıl çözüm bekliyorsun? Evet bunu yapalım inşallah hep beraber, Allah yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak kıstasından ayırmasın.